Nasreddin Hoca, Göç Yazan, Ekrem Bektaş Yöneten, Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasreddin Hoca, Ercüment Balakoğlu Karısı, Yaşar Özdemir Recep, Ersin Samver, Himmet, Tarık Tibet İlyas, Tuncay Halıcıoğlu, Ses kayıt, Ali Fırat Hı. Ben eşekle birlikte dağ odun kesmeye gidiyorum. Soran olursa söylersin. Tamam Nasrettin hoca. Soran olursa söylerim. Hadi bakalım sevgili eşeğin bozolar olan. yolumuz var. Erken gidelim erken gelelim. Gelince bol bol dinlenirsin. Hadi bakalım yürü. Oğlan şu çeşmeden suyumuzu doldurup Öyle gidelim Vay selamun aleyküm Himmet ağa. Aleyküm selam hocam Daha mı gidiyorsun Evet Himmet Kuş gelmeden biraz olur hazırlayayım diyorum İyi olur iyi olur Hem çok hazırla hocam Bu kış uzun süreceğe benzer Öyle mi nereden anladın uzun süreceğini E baksana hocam Bu sefer kırlangıçlar erken geldi Canım işleri vardır ondan gelmişlerdir Aman hocam Kuşun ne işi olur ki Bunlar göçmen kuşlar. Ömürleri boyunca bir aşağı bir yukarı göç edip dururlar. Niye göç edip duruyorlar yahu bir yerde otursalar ya? Eee kışı geçirecek yer arıyorlar hocam. Bunlar soğuğa dayanamazlar. Eee madem soğuğa dayanamazlar bizim gibi yazlar odun hazırlasınlar kışın yakarlar. <gülüyor> Demek ki göç etmek odun hazırlamaktan daha kolay geliyor hocam. Aslında Barada göç etmek odur hazırlamaktan kolay geliyor ama Hanımı buna razı etmek zor ee, İnsanlar göç etmezler hocam Hayvanlar göç ederler Aferin hayvanlara akıllı bunlar yahu Gidince hanıma söyleyip bakalım ne diyecek Hocam sen göçersen, biz sensiz ne yaparız hem buralarda ya? Merak etmeyi, yazın yine gelirim, görüşürüz. Aa, ayrılık çok uzun olur hocam. O zaman bütün köy göçeriz Mehmeta, ekmek elden, su gölden, ördekler gibi gider geliriz. <gülüyor> <gülüyor> İyi valla, benim de aklım yattı bunu. <gülüyor> Elbette yatar aklırm. Bu yaşa geldim böyle rahatlık gördük mü? Keşke bunu daha önceden akıl etseydik. Daha da iyice bir düşürelim bunu Mehmeta. <gülüyor> <gülüyor> düşünelim hocam, düşünelim. Hadi bakalım Bozoğlan, biz şimdilik daha gidip, odullarımızı toplamaya bakalım. Selamın aleyküm hocam. Aleyküm, aleyküm selam. Hocam. selam, İllas Efendi. Böyle eşeği arkana takmışsın, ne tarafa doğru gidiyorsun hocam? Ne tarafa gittiği belli değil mi? Eee. Belli diyelim herhalde dağa oduna gidiyorsun. Bak bildiğin halde soruyorsun. Tamam onu biliyorum diyelim. Peki eşeğin sırtına niye binmeyip önünde yürüyorsun? Onu da eşek yorulmasın diye yapıyorum. Eşek yorulur mu canım adı üstünde eşek. Hayvanlar insanlardan kuvvetli olurlar sen merak etme. Bin bin. Yo bilmem benim zavallı bozoğlarım göç etmeyip de benim yanımda kalıyor diye cezalandırayım mı canım? Zaten dönüşte odun yükünü taşırken hep iyi yorulacak. Hocam iyi dedin eşek yorulmasın. Ama ara yerde bir şey daha dedin orayı pek anlamadım. Nereyi? Hani göçmeç gibi bir şeyler dedim. Nedir o göç dediğin anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Odun hazırlamayan hayvanlar göç eder. Seneye Himmet Ağa biz de göç edildiyiz. Kusura bakma da hocam. Himmet Ağa neyse de sana karşı saygın vardır. ...siz ne zaman hayvan oldunuz ki göç edeceksiniz? Hay Allah! İki lafı birbirine karıştırıyorsun. Yani ben karıştırıyorum. Yani demek istediğim hayvanlar kışı düşünüp de göç ediyor. Biz neden etmeyelim? <gülüyor> Aman hoca! Sen bu bacakla, bu eşekle nereye göç edeceksin? Niye? Edemem mi? Edersiniz, edersiniz. Siz şu tepeyi aşmadan kış geçer de yaz geri gelir. Göç etmek o kadar kolay mı? Sahi yahu o da doğru. Ama bu odun derdinden kurtulmak için denemeye değer doğrusu. İyi e, deneyin deneyin. Göç ederken yatak yorgan alacak mısınız? Ha, ne yatak yorgan mı? Sahi yahu yatak yorgan alacak mıyız? Bilmem. Göç eden hayvanlar pek götürmezler de. Herhalde ağırlık yapmasın diye olacak. Doğru yahu yatak yorgan olmadan gittiğimiz yerde ne yaparız? Tüh be, ben onu hiç düşünmemiştim. Üzülme hoca, herhalde Himmet Ada da düşünmemiştir. Ne güzel olur ha, kanat takıp yorgan döşek havada uçmak. Bütün hayallerim boşa gitti sana Yok canım, maksat göç etmekse yaz kış odayı değiştirirsiniz olur. Ben yine odun işini ihmal etmeyin bari ne olur ne olmaz bakarsın göç edemeyiz. Heh. En doğru söz bu, sen yine göçersen odunları burada kalanlar yakar hocam. Hmm. Ay, bu kadar olduğu yeter. Efi yoruldum. Biraz su içeyim. Afiyet olsun hocam. <gülüyor> afiyet olsun. Ay hayallah. <gülüyor> Sen hmm. miydin Recep ha? Korkuttun <gülüyor> beni. Nasıl öyle sessiz sen <gülüyor> yanıma kadar sessiz geldin? Sessiz olur mu canım? Sen odun kesmeyi o kadar dalmıştın ki benim geldiğimi bile fark etmedin. Doğru doğru kafam bir meseleye takıldı da. Hayrola ne meselesi? Hümet <gülüyor> aile düşündük de kış gelince soğukta burada donacağımıza daha sıcak yerlere göç etsek. Hem odun derdinden de kurtulurduk diye. E vallahi pek fena fikir sayılmaz ama <gülüyor> göçtüğünüz yerdeki milletin dilini bilmezsiniz, töresini bilmezsiniz. E biraz zor olmaz mı? Doğru yahu biz o tarafını düşünmemiştik. Bu iş gittikçe zorlaşıyor. E, o kadar olsaydı insanlar da göçerdi hocam. Aslında göç etmekte hayvanlar haklı. Doğru, ben de haklı diyorum. E ama onlara sorsak belki de göç etmek istemezlerdi. Dedeler sıcak yerlere gidiyorlar fena bu. Oraya kadar göç etmek de kolay değil hocam. Göçün sonu da ölmek de var. Dönmek de var, ölmek de var vallahi. Bence beylekler ateş yakmasını bilselerdi hiç biri göç etmezdi. Abalaman, iyi ki hiçbir ateş yakmasını bilmiyor. Çatıyla birlikte evimizi de yakarlardı valla. En iyisi onlar göç etsin. Neyse fazla çene çaldık, vakit geçiyor. Daha mer odullar her şeyi sırtına yükleyecek. Dur, e, ben sana yardım edeyim hocam. E, senin eşek nerede? Furlar çayırda otluyor. Çayırda mı? Çayırda eşek, meşek yok hocam. Yok bu. Şey oralarda bir yerdedir. canım dur bakayım. Allah Allah, şimdi buradaydı, nereye gitti bu eşek? Görünüşe bakılırsa senin eşek kaybolmuş hocam. Eyvah, ben şimdi ne yapacağım yahu? Vallahi bilmem hocam. En iyisi yardım et de şuradan sırtıma biraz onu yükleyeyim. Hiç olmazsa eve boş gitmeyeyim. Ama hocam zor olur. Olsun ne yapalım, zor olması hiç olmamasından iyidir. Hadi davran. öldüm bittim bağoldum of of of odun taşımak amma ama yahu. hiç olmazsa severim olsaydı odullar sırtıma atmazdı yıllardan beri sırtımda odun taşımamıştım. bu kadar zor olduğunu unutmuşum oh. hayır hocam bu Aa, ne hal? Aa, sorma İllas efendi sorma. Hocam yoksa senin eşek göçme etti? Ah bilmem ki ben ne halt etti. Yoksa yine eşek yorulmasın diye odunları sen mi taşıyorsun? Söyle İllas efendi söyle de söylesen haklısın. Eşeğe bu kadar yüz verme hocam. Bu eşekler insana acımazlar. Ah acımaz İllas efendi acımaz. Sanki biz onlara acıyor muyuz? Galiba sen biraz acıyorsun hocam. Yahut da bana öyle geliyor. Aa, şurada durup biraz dinledim. Aa, bizim İmmet Ağa geliyor. Şu hükümü biraz düzeltsin bari. Hoş geldin İmmet Ağa. Hoş bulduk hocam. Hani eşek nerede? Eşek dağda kayboldu. Vah vah vah vah. Eşeği kurtlar mı yedi acaba? Yok yahu bizim eşeğin canı kıymetlidir. Bir yeri birazcık acısa dünyaya ayağa kaldırır. Öyle olsa duyardım. Ee, o zaman merak etme. Canı kıymetli olan onu tehlikeye atmaz. Nasıl olsa ortaya çıkar. Sen bizim göç meselesini düşün. Bak şimdi de odunları kendi sırtında taşıyorsun. Eğer göç etseydik bu zahmete katlanmak gerekmezdi Öyle ama göç etmenin zararları da var Yatak yorgan götürmeyecek miyiz? Hem kim bilir hangi memlekete gideceğiz Onların dillerini nasıl konuşacağız? Doğru yahu Ama dillerini konuşmasak da olur Ama yatak yorgan meselesi önemli Ben evdeki gün yatakta bile zor rahat ediyorum O yatak olmazsa gittiğim yerde ben ne yaparım ha? En iyisi bu göç işinden biz vazgeçelim Hümmet ha? Nasıl olsa bir gün bu dünyadan göç miyiz? <gülüyor> sen bilirsin hocam. Bunda da bir hayır vardır. Ama böyle sırtında taşımakla kışa odun yetiştiremezsin bunu bil. Biliyorum biliyorum. Kırlangıçlar erken geldi. Kış uzun süreceğe benzer. Oh, çok şükür eve geldim. Şu odunları şöyle bir indireyim. Ah. Ama sırtımda büyük odun kalkmış gibi rahatladım. Ayol hoca sen neredesin? Odun kesmeye daha gidiyorum dedim ya hanım. İyi orasını anladım da eşeği tek başına neden eve gönderdin? Ne eşek eve mi geldi? Evet geldi tabii. O yana bakıyorum bu yana bakıyorum bizim hoca yok. Meraklandım doğrusu. Acaba hocaya ne oldu dedim. Ne yapayım hanım tam odunları hazırladım. Bir de arkamı döndüm ki eşek yerinde yok. Aman hoca eşeği sağlam bir kazığa bağlasaydın. Hanım kazık sağlamdı da ipi çürükmüş hanım. İnsan aradasına da eşeği kontrol etmez mi? Ediyordum hanım demek ki o da böyle ediyormuş ki bir ara görünmeden sıvışıvermiş. Bundan sonra bu eşeği hem boynundan hem de kuyruğundan bağla. Olur hanım olur. Dört bacağında birbirine bağlar ağacın dalını asarım. Aman hoca alay etme. Ben sana acıdığımdan söylüyorum. Yükü sana taşıttı. Senin hala eşeğe bir şey dediğin yok. Ben de yapacağımı bilirim elbet hanım. Eşeği yaptığını karşılıksız bırakmam. Hadi yap bakalım ne yapacaksın. Şimdi bana bir avuç şeker getir. Şeker mi? Şekeri ne yapacaksın hoca? Eşeğe vereceğim hanım. Sen şaşırdın mı hoca? Eşek odunları taşımadan eve geldi. Ee, ben de eşeğin yerinde olsaydım odunları taşımazdım tabi hanım. Allah Allah. Yani şimdi sen eşeği cezalandırmayacak mısın? Ne cezası? Mükafatlandıracağım hanım. Neden? Hele sen şu odunları bir sırtına al bakalım. O zaman görürsün eşeğin ne kadar haklı olduğunu. Ama hoca o da eşek olmuş bir kere. Ama hanım eşek olmak ayrı haklı olmak ayrı. Getir şu şekeri de haklı olduğunu zevkine varsın bizim bozoğlan. <gülüyor>